Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örtünüp bürünen Resulüm. Bir kısmı hariç geceleyin namaz için kalk Nisfahu, avil, usmin, kalina, evzid, alayhi, varattil, Gecenin yarısı kadar namazı kıl Veya bundan yarısından biraz eksilt Yahut onu artır Serbestsin Kur'an'ı da tane tane oku Ennâ senulgî aleyke çünkü biz senin üzerine kıymeti pek ağır bir söz, Kur'an bırakacağız, vahyedeceğiz. <gülüyor> Şüphesiz ki gece kalkışı Kur'an'ı anlamada kalbe alabildiğine uygun ve kıraate daha alberişlidir. Çünkü senin için gündüz vaktinde uzun bir meşguliyet vardır. O halde Rabbinin ismini zikret ve her şeyden alakını keserek ona yönel O doğunun da batının da Rabbidir ondan başka ilah yoktur o halde kendine yalnız onu vekil edin ve Hem o müşriklerin söylediklerine sabret. Ve onları güzel bir ayrılışla terk et. <gülüyor> Refah sahibi, varlıklı o yalancıları ise bana bırak. Ve onlara biraz mühlet ver. <gülüyor> Çünkü Bizim yanımızda ağır kelepçeler ve yakıcı bir ateş vardır. Bizde boğaza duran bir yiyecek ve pek elemli bir azap vardır. O gün kıyamet günü Yer ve dağlar sarsılır ve dağlar akıp giden bir kum yığını haline gelir. şahiden <gülüyor> Kema <gülüyor> Muhakkak ki biz Firavuna bir peygamber gönderdiğimiz gibi. Size de kıyamet günü üzerinize şahit olmak üzere bir peygamber gönderdik. Fakat Firavun o peygambere isyan etmişti de, onu şiddetli bir yakalayışla tutu verdik. Eğer inkar halde, siz de inkar ederseniz Çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? <gülüyor> Gök bile onunla o günün şiddetiyle yarılmış olur. Onun Allah'ın vadi yerine getirilmiş olacaktır. İnne hadihi tevkirah Femen şa'et dehad ila. Şüphesiz ki bu ayetler bir nasihattır. Artık isteyen Rabbine doğru bir yol tutar. İnne rabbeke ya'lamu enneke tequv mu edinâ min thunuse illeyli ve nisfahû ve thunuseh ve thunusem ve taifetum minel lezine ma'ak ve allahu yukaddir illeyle علم أن لن تحصوه فتَبَعَلِكُمْ فَقُرَوْنَا تَيْسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَاءٌ وَآخَرُونَ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَهُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ آخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه تجدوه عين Allahranrul Allah Muhammed Şüphesiz Rabbin biliyor ki gerçekten sen gecenin üçte ikisinden daha azı ve bazen yarısı ve bazen de üçte biri kadar kalkıyorsun namaz kılıyorsun. Beraberinde bulunanlardan, ashabından bir taife de böyle yapıyor. Hem geceyi ve gündüzü Allah takdir eder. O, sizin bunu sayamayacağınızı, sürekli gece ibadetine dayanamayacağınızı bildi de, size affetti. Yapabildiğiniz kadarına ruhsat verdi. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Kolayınıza geldiği kadar gece namazı kılın. Hem Allah bildi ki içinizden hastalar olacak. Bir başkaları yeryüzünde dolaşacaklar. Allah'ın fazlından rızıklarını arayacaklar. Bir diğerleri de Allah yolunda savaşacaklar. Cihat edeceklerdir. O halde ondan kolayınıza geleni okuyun ve namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin. Ve Allah'a karz ahsen, güzel bir borç ile borç verin. Hem kendiniz için hayır ve hasenattan ne takdim eder, ne hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz da, o sizin için daha hayırlı ve mükafatçı daha büyüktür. Öyleyse Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır, rahim, çok merhamet edendir.